İserin adı Morfin. Yazan Mihal Bulgakov. 1. Bölüm Çok eski zamanlardan beri akıllı insanlar mutluluğun sağlık gibi olduğunu bilmiştir. Varken farkına varamazsınız. Ama aradan yıllar geçtiğinde yaşadığınız o mutluluğu nasıl anarsınız, nasıl anar ve özlersiniz? Bana gelince, şimdi bakıyorum da 1917 kışında mutluydum. Kar fırtınalı o coşkulu unutulmaz yıl. Kar fırtınası yırtık bir gazete parçası gibi kaldırmıştı beni. Issız bir taşra kasabasından kente savurmuştu. Taşra kentinin nesi var diye soracaksınız değil mi? Ama biri benim gibi bir buçuk yıl bir yere gitmeden günlerini kışın karların içinde yazın seyrek tek düz ormanlarda geçirmişse, benim gibi bir hafta öncesinin gazetesini sevgilisinden gelen açık mavi zarfı açar gibi yüreği heyecanla çarparak açmışsa, benim gibi iki atlı bir kızakla 18 sekiz vers öteye doğuma gitmişse beni ancak o anlar diyebilirim. Gaz lambası belki huzur verir insana ama ben elektrikten yanayım. İşte sonunda tekrar görmüştüm insanı ayartan o elektrikli ampulleri. Küçük kentin sıra sıra köylü kızaklarıyla dolu ana caddesi, tabelalar ve kırmızı flamalarla süslüydü. Bir çizme, altın sarısı bir pretzel. Burada her zaman... Yurdumda pek çok olan bayram günleri hariç 30 kapıya tıraş olabileceğinizi yazan Bazel berbeğinin camında domuz gibi küstah bakışlı, saçları tuhaf kesilmiş bir delikanlının resmi. Hala içim titreyerek hatırlarım Bazel'in peşkillerini. Almanca ders kitabımızda bir yurttaşın çenesinin altındaki büyükçe frengi çıbanının yer aldığı bir sayfayı hatırlatırdı bana. Ne var ki o peşkiller de bozamıyor hatıralarımı. Sokak başında gerçek bir polis dururdu. Tozlu bir vitrinde tepsiye sıra sıra turuncu kremalı pastalar dizilmiş olurdu. Meydan taze saman kaplıydı. İnsanların kimi yaya, kimi ise kızakla geçiyor, aralarında konuşuyorlardı. Bir kulübede dünün sarsıcı haberlerinin olduğu Moskova gazeteleri satılıyordu. Biraz öteden Moskova trenleri ıslıklaşırdı. Sözün kısası, uygarlıktı bu, bildi Nevski bulvarıydı. Hastaneden söz etmeye gerek yok. Cerrahi iç hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, doğum üniteleri vardı. Pırıl pırıl bir otoklavın, gümüş gibi parlayan muslukların olduğu, dişleri, burguları, önemli aletleri ustalıkla tasarlanmış bir ameliyathanesi vardı. Hastanede bir başhekim, benim dışımda 3 stajyer doktor, birkaç felçşer, dipnot, Doğu Avrupa ülkelerinde özellikle Rusya'da pratik bilgisi olan ama resmi tıp eğitimi almamış sağlık görevlerine verilen ad. Sonra ebeler, Hasta bakıcı kadınlar, bir dispanser ve laboratuvar vardı. Hem de ne laboratuvar? Zeiss mikroskobu, çeşit çeşit boyaları olan bir laboratuvar. Öyle etkilenmiştim ki ürpermiştim. İçim buz kesmişti. Aralık ayı akşamlarında hava kararırken hastanenin tek katlı binalarında elektrik ışıklarının sanki bir emirle hep birden yanmasına alışmam birkaç gün sürdü. Işık gözlerimi kamaştırıyordu. Banyolarda sular gürül gürül akıyordu. Eski ahşap termometreler sulara batıp çıkıyordu. Çocuk interneye koğuşundan gün boyu iniltiler, acı dolu ince ağlama sesleri, hırıltılı tıkanma sesleri geliyordu. Hemşireler oradan oraya koşuşturuyordu. Üzerimden bir ağırlık kalkmıştı. Dünyada olup biten her şeyin uğursuz sorumluluğunu üzerimde hissetmiyordum artık. Patlamış bir fıtığın suçlusu ben değildim. Ters doğum yapacak bir kadını kızakla getirdiklerinde yüreğim hoplamıyordu. Ameliyat gerektiren iltihaplı meme zarları hiç ilgilendirmiyordu beni. İlk kez sorumluluğunun bir takım sınırları olan bir insan olarak hissetmiştim kendimi. Doğum mu? Elbette. Şuradaki alçak binaya geçin lütfen. Sondaki tül perdeli pencereli oda. Orada şişman, kızıl bıyıklı, saçları seyrenmiş, sempatik bir doğum doktoru bulacaksınız. Bu onun işidir. Kızaklara tül perdeli pencereye doğru çekin. ''Açık kırık mı? Baş görünün. Akçer iltihaplanması mı? Dahiliyede Pavel Vladimiroviç'e gidin.'' ''Ah ne harikadır büyük hastaneler. Tıkır tıkır işleyen bir makine gibi.'' Ölçüsü önceden belirlenmiş yeni bir vida olarak girmiştim makineye ve çocuk bölümünü devralmıştım. Difteri kızıl artık tüm günümü alıyordu ama yalnızca gündüzlerimi. Geceleri uyumaya başladım. Beni kalkmak zorunda bırakacak, tehlikeli kaçınılmaz karanlığa dalmamı gerektirecek meşhum gece tıkırtıları artık gelmiyordu penceremden. Akşamları kitap okumaya başladım. Başta difteriyle, Kızıl'la ilgili kitaplar. Ama sonra Fenimore Cooper'a da tuhaf bir merak geliştirmiştim. Fenimore Cooper, dipnot, James Fenimore Cooper. Tarihi romanlarıyla ünlü ABD'li romancı. Masanın üzerindeki elektrikli lambaya alıştım, semaverin altlığına düşen gri kömürlere, soğumuş çaya ve uykusuz geçen onca ayın sonunda gelen uykuya da. Dolayısıyla 1917 yılının kışında ıssız, kar fırtınalı bir taş hastanesinden o şehre atandığım için pek mutluydum. İkinci Bölüm Bir ay çabucak geçti, arkasından ikinci bir ay daha, sonra üçüncü bir ay daha. 1917 sona erdi. 1918 Şubat'ı oldu. Yine hayatıma alışmıştım. Ve o uzak beldeyi yavaş yavaş unutuyordum. Tıslayan gaz lambasının yeşil siperi de, yalnızlığımda, kar yağınları da zihnimde kayboldu. Nankördüm işte. Hastalıklarla tek başıma hiçbir yardım almadan savaştığım, bir Fenimore Cooper kahramanı gibi kendi gücümle en zor durumlardan sıyrıldığım o ücra yeri unutmuştum. Aslında... Kim zaman güzel bir uyku çekeceğimi düşünerek yatağa girdiğim zaman tam uykuya dalacağım sırada bazı silik şeyleri hatırlar gibi oluyordum. Yeşil bir pırıltı, göz kırpan fener, kızakların gıcırtısı, kısa bir inilti, sonra karanlık, tarlalarda kar fırtınasının derinden gelen uğultusu. Sonra bu hatıra da kaybolur giderdi. Şimdi kim var benim yerimde acaba? Benim gibi bir genç doktor herhalde. Öyle ya... Ben görevimi yaptım. Muryovo sonra Gorelovo hastanesinde. Şubat, Mart, Nisan hadi Mayıs da olsun diyelim. Sonra stajım sona erecek. Yani Mayıs sonunda bu güzel kentten ayrılacak ve Moskova'ya döneceğim. Devrim beni kanatlarına alırsa belki tekrar bir yerlere gitmem gerekecek. Ama ne olursa olsun o taşra hastanesini bir daha görmeyeceğim. Hiçbir zaman Moskova, klinikler, asfalt, ışıklar. İşte böyle düşünüyordum. Ama taşrada çalışmış olmam yine de iyi oldu. Cesaretimi kazandım. Korkmuyorum artık. Ne hastalıkları iyi ettim. Yalan mı? Psikolojik rahatsızlık gelmedi hiç. Gelmiş miydi? Aslında izin verin. Kendini içkiye veren şu tarım uzmanı vardı. Onun tedavisini berbat ettim gerçi. Deliryum tremens de onunki. Psikolojik rahatsızlıktan sayılmaz mı? Psikiyatri kitapları okumak lazım. Gerçi boş ver. Sonra Moskova'da yaparız. Şimdilik öncelik çocuk hastalıkları. Özellikle de çocuklara ne reçete yazılacağı. Körülüsüce şey. 10 yaşında bir çocuğa ne ölçüde aminopirin vermek gerekirdi? 0.1 gram mı yoksa 0.15 mi? Unuttum. Peki ya 3 yaşındaysa? Yalnızca çocuk hastalıklarının bile derdi yeter. Elveda pratisyenlik. Peki bu akşam neden bu kadar çok hatırlıyorum arayı? Yeşil ışık ''Öyle ya. Orayla hesabımı kestim. Bütün bağlarımı temelli kopardım. Neyse yeter artık uyuyayım. Size bir mektup var. Elden teslim etmişler. ''Verin bana.'' Hasta bakıcı kapımın önünde duruyordu. Hastane armalı beyaz önlüğünün üzerine yakası aşınmış bir palto giymişti. Ucuz mavi zarfın üzerinde kar taneleri erimişti. Esneyerek sordum. ''Acile bugün siz mi nöbettesiniz?'' ''Evet.'' ''Başka kimse var mı?'' Yok, ben yalnızım. Eğer biraz da gelirse öyle esnemiştim ki bir hasta böyle çıkmış ağzından. Haber verin bana. Biraz daha uyuyacağım. Olur doktor bey. Gidebilir miyim? Evet, evet gidebilirsin. Hasta bakıcı gitti. Kapı gıcırtıyla kapandı. Yatak odama terliklerimi yere pat pat vurarak döndüm. Yürürken de zarfı açmaya çalışıyordum. Zerftan benim beldemin hastanemin adresinin mührü vurulu, buruşmuş bir reçete formu çıktı. Unutamadığım o antetli kağıt. Gülümsedim. Çok ilginç, bütün gece o belde hastanesini düşünürken birden karşıma çıkan şey ön sezi midir nedir? Damganın altında kurşun kalemle yazıldığı şüphesiz bir reçete vardı. Bazı latince sözcükler zor okunuyordu. Diğer kelimelerin üzeri çizilmişti. Ne ki bu hatalı bir reçete mi diye mırıldandım. Sonra gözüm morfini sözcüğüne takılı kaldı. Eee ne tuhaflık var bu reçetede. Ah evet yüzde dörtlük solüsyon. Kim yüzde dörtlük solüsyon olarak morfin yazar hem neden? Çevirip kağıdın arkasına baktım esnemem o anda geçti. Arka yüzünde ince bir el yazısıyla şunlar yazıyordu. 15 Şubat 1918 Sevgili meslektaşım böyle bir kağıt parçasına yazdığım için bağışlayın beni. Elimizde başka kağıt kalmadı. Çok ağır ve kötü hastayım. Bana yardım edecek kimse yok. Ayrıca sizden başka kimseden yardım istemek de içimden gelmiyor. İki aydır sizin beldenizde görev yapıyorum. Kentte olduğunuzu ve benden pek uzakta olma olmadığınızı da biliyorum. İşte üniversite yıllarındaki dostluğumuzun hatırına bir an önce buraya gelmenizi rica ediyorum. Hiç değilse bir günlüğüne, hiç değilse bir saatliğine. ''Durumumun umutsuz olduğunu söylerseniz inanacağım size. Evet, belki kurtarabilirsiniz beni. Olur da hala kurtulma umudum vardır. Rica ediyorum. Bu mektubumun içeriğinden kimseye söz etmeyiniz.'' ''Dostunuz Sergey Polyakov.'' ''Maria, hemen acile gidin. Söyleyin nöbetçi hasta bakıcı buraya gelsin. Adı neydi? Neyse unuttum. Biraz önce bana bu mektubu getiren hasta bakıcı kadın işte. Çabuk ol. Hemen gidiyorum.'' Hasta bakıcı kadın birkaç dakika sonra karşımdaydı. Kedi kürkünden yakalığının dökülmüş tüylerin üzerinde karlar erimişti. Kim getirdi bu mektubu? Bilmiyorum kimdi, sakallı biriydi, kooperatifçiymiş. Dediğine göre kentte işi varmış. Hmm pekala, gidebilirsiniz. Hayır durun, şimdi başhekime bir not yazacağım. Kendisine götürün ve lütfen cevabı da bana getirin. Tamam. Başhekime yazdığım not şöyleydi. 13 Şubat 1918 Sayın Pavel İlleryanovich Az önce üniversiteden arkadaşım Doktor Polyakov'dan bir mektup aldım. Kendisi benim daha önce görev yaptığım Golova beldesinde yapayalnız. Anlaşılan çok ağır hasta. Yanına gitmemin benim için bir görev olduğunu düşünüyorum. İzin verirseniz birimimi yarın bir günlüğüne Doktor Rodevich'e devretip Polyakov'u görmeye gitmek istiyorum. Arkadaşıma yardım edecek kimse yok. Saygılarımla, Doktor Baumgart. Başhekimin cevap notu da şöyleydi. Sayın Vladimir Mihaylovic, gidebilirsiniz. Petrov. Gece geç saatlere kadar demiryolu tarifelerini inceledim. Gorelovo'ya şöyle gidebilirdim. Yarın Moskova trenine binmek için saat 2'de çıkardım. Trenle 30 versit giderdim. N istasyonunda inerdim. Oradan Gorelovo Hastanesi'ne 22 vers yolu kızakla giderdim. Yatamda yatarken düşünüyordum. Başarabilirsem yarın gece gorilevada olurum. Hastalığı nedir acaba? Tifüs mü? Zatürre mi? İkisi de değil. Öyle olsa kısaca şöyle yazardı. Ciğerlerimde iltihap var. Oysa bir şey anlaşılmayan, neredeyse tuhaf bir du yazdığı. Çok ağır ve kötü hasta. Ne hastalığı? Frengi mi? Evet, kesin frengi kapmıştır. Dehşet içinde saklıyor, korkuyor. Ama merak ediyorum tren istasyonundan Gorelova'ya beni götürecek atları nereden bulacağım? Gece vakti kesin kimse olmaz. Yok yok bir yolunu bulurum. İstasyonda birilerinden at bulabilirim. Polyakov'a bir telgraf çekip istasyona kızak yollamasını istesem. Hiç gereği yok. Telgraf ben oraya gittikten bir gün sonra ulaşır. Uçarak gidecek değil ya Gorelova'ya. Memurun keyfi olana kadar telgraf postanede bekler. Bilirim ben o Gorelova'yı. ''Ah o, ayı ini.'' Reçete kağıdına yazılan mektup gece masamın üzerinde lambanın yuvarlak ışığında duruyordu. Hemen yanında sinir bozucu uykusuzluğumun sigara izmariti dolu yol arkadaşı küllük vardı. Buruş buruş çarşafın üzerinde dönüp dururken içimde büyük bir sıkıntı vardı. Mektup canımı sıkmaya başlamıştı. ''Sahi, söz konusu olan hastalık diyelim en kötü frengi ise.'' Kendi neden gelmedi buraya? Bu kar fırtınasında neden benim ona gitmem gerekiyor? Bir gecede frengesini ben mi tedavi edeceğim? Ya da gırtlak kanserini? Hem ne kanseri? Benden iki yaş küçük, 25 yaşında, çok ağır, sarkon mu? Saçma. Sinir bozucu bir mektup alan kişinin migrenini azdıracak türden. Al işte, başladı zaten. Şakaklarımda damarlarım çekiliyor. Sabah uyandığımda başımın tepesine kadar çekilecek damarlar. Sonra başımın yarısı mengeneye alınmış gibi ağırmaya başlayacak ve akşama doğru piramidon ile kafein almam gerekecek. Peki kızakta giderken nerede bulacağım piramidon? Hastaneden bir yolculuk paltosu almalıyım. Kendi paltomla donarım. Neyi var ki onun? Kurtulma umudum. Romanlarda böyle yazar da ciddi doktor mektuplarında olacak şey mi? Uyumalıyım, uyumalıyım. Düşünmemeliyim bu mektubu. Yarın her şey belli olur. Yarın. Lambanın düğmesini çevirdim. Karanlık odamı bir anda kapladı. Uyumak şakamda o damar Ama durumun ne olduğunu bilmeden bir insana saçma bir mektup yazdığı için kızma hakkım yok. Acı içindeydi. Bildiği şekilde yazdı işte. Bilginim yüzünden, huzursuzluğum yüzünden, düşüncemde bile olsa suçlamam yakışık kalmaz Belki de iş olsun diye yazılmış abartılı bir mektup değildir. Sergey Polikov'u iki yıldır görmüyorum ama kendisini çok iyi hatırlıyorum. Her zaman aklı başında bir gençti. Evet. Belli ki başına kötü bir şey geldi. Bu arada şakaklarım daha az zonkluyor. belli uyuyacağım birazdan. Uykunun mekanizması nasıl bir şeydir? Fizyoloji dersinde görmüştüm ama pek aklım almamıştı. Uykunun ne demek olduğunu anlayamıyorum. Beyin hücreleri nasıl uyuyordu? Ne yalan söyleyeyim? Gerçekten anlayamıyorum. Nedense fizyoloji bilimi kurucusunun bile bundan pek emin olmadığı kanısındayım. Bir teori değişiyor, başka bir teoriye dönüşüyor. İşte düğmeleri pirinçten yeşil ceketli sergeyi Polyakov orada. Çinko kaplı bir masaya doğru eğilmiş, masada bir ceset var. Hmm evet, bir rüya bu. Üçüncü bölüm Tak tak, güm güm güm, vay... Kim o? Ne? Kim? Ah kahresin, kapıya vuruyorlarmış. Neredeyim ben? Ne oldu? Evet odamda, yatağımdayım. Niçin uyandırıyorlar beni? Gerçi haklılar, nöbetçiyim bu gece. Uyanın doktor Baumgart.'' Maria kapıyı açmaya çalışıyor. Saat kaç? Yarım. Demek yalnızca bir saat uyumuşum. Migrenim ne durumda? Evet, hala yerinde. Kapıyı sessizce tıkatıyorlar. Ne var? Yemek odasının kapısını araladım. Hasta, hasta bakıcı kadının yüzü karanlığın içinden bakıyordu bana. Bir anda yüzünün soluk olduğunu, gözlerinin heyecandan iri iri açılmış olduğunu fark ettim. ''Hasta mı getirdiler?'' Hasta bakıcı kadın hırıltılı yüksek sesle cevap verdi. ''Gorelova beldesinin doktoru. Kendini vurmuş.'' ''Polyakov mu?'' ''Olamaz.'' ''Polyakov mu?'' ''Adını bilmiyorum.'' ''Bak şu işe.'' ''Peki hemen geliyorum.'' ''Siz derhal başhekime koşun. Uyandırın onu. Kendisini acil serviste hemen beklediğimi söyleyin.'' Hasta bakıcı kadın hızla çıktı. Beyaz bir ışık gibi söndü. İki dakika sonra taştıkta, kuru ve dikenli tipi yanaklarımı kamçılıyor, paltomun eteklerini kaldırıyor, ükmüş bedenimi donduruyordu. Acil servisin penceresinde cılız, beyaz bir ışık titriyordu. Savrulan karlardan korunurken benimle aynı yöne gitmekte olan başhekimle karşılaştım. ''Arkadaşınız polyakov mu?'' ...diye öksürerek sordu. ''Aklım almıyor. Anlaşılan o.'' dedim. Birlikte içeri girerken. Kaşkoluna sarılmış bir kadın bizi görünce oturduğu peykeden kalktı. Kadının ağlamaktan şişmiş gözleri... ...kızıl kahverengi kaşkolun altından tanıdık baktılar bana. Gorelova Hastanesi'ndeki doğumlarda... ...sadık yardımcım olan ebe Maria Villasievna'yı tanımakta gecikmedim. ''Polyoko mu?'' diye sordum. ''Evet.'' dedi Maria Villasievna. ''Korkunç bir şey. Doktor, yetişme, yetişemeyeceğim korkusundan yol boyu titredim. Ne zaman oldu? Bu sabah şafak vakti.'' diye mırıldandı Maria Velesyevna. Bekçi koşarak geldi ve doktorun dairesinde bir silahın patladığını söyledi. Doktor Polyakov titrek, zayıf bir ışık veren lambanın altında yatıyordu. Ayaklarının cansız taş gibi tabanlarını görünce yüreğime bir şey saplandı. Başından şapkasını almışlardı. Islak saçları alnına yapışmıştı. Ben hasta bakıcı kadın ve Maria Vulesyevna poliokovun üzerinde ellerimizi gezdirirken birden paltosunun altından üzerinde sarılı kırmızı lekeler olan beyaz bir gazlı bez çıktı. Göğsü hafif hafif inip kalkıyordu. Nabzını tuttum ve birden ürperdim. Parmağımın altında nabız kaybolacak gibi oluyor, iplik gibi uzuyor, can alarak sık düzensiz atmaya başlıyordu. Bu arada Cerrah'ın eli omzuna uzanmış, kafur iğnesi yapmak için iki parmağıyla soluk etini tutup kaldırmaya başlamıştı bile. Yaralı adam dudaklarını araladı. Aralarında koyu kırmızı bir kank çizgisi göründü ve morarmış dudaklarını belli belirsiz kıpırdatarak kuru zayıf bir sesle fısıldadı. ''Bırakın kafuru, verin, ''Susun'' dedi Cerrah ve sarı sıvıyı derisinin altına enjekte etti. Maria Velesyevna masanın kenarına tutunmuş yaralının kapalı göz kapaklarına bakarken Polikov'un gözleri kapalıydı, mermi perikardiyuma gelmiş olmalı diye fısıldadı. Burun kanatlarındaki çukurlarda bir gün batımının gölgeleri gibi grimsi mor gölgeler belirmeye başladı. Cıva gibi ufak ter zerrecikleri oluşuyordu bu bölgelerde. Jara yanağını şişirerek sordu, altı patlar mı? Maria Vilesievna Browning diye mırıldandı. Cerrah öfkelenmiş canı sıkılmış gibi eh dedi ve kolunu savurup geri çekildi. Bunun ne anlama geldiğini bilemeden korkuyla döndüm ona. Omzumun üzerinden biri daha bakıyordu. Bir doktor daha gelmişti. Polyakov birden uykusunda yüzüne konan bir sineği kovmak isteyen biri gibi dudaklarını büzdü. Sonra alt cennesi boğazına takılmış bir şeyi yutmaya çalışıyormuş gibi oynamaya başladı. Ölümcül kurşun yaralarını görmüş olanlar bu hareketi çok iyi bilirler. Maria Vilesievna acıyla yüzünü buruşturdu, içini çekti. Polyakov zor duyulan bir sesle, ''Doktor Bomgar'da haber verin.'' dedi. ''Buradayım.'' diye fısıldadım. Sesim yumuşakça yankılandı onun dudaklarında. Polyakov hırıltılı, daha da hafif bir sesle, ''Defterinizi getirdim size.'' dedi. Gözlerini açtı, bakışlarını huzursuz bir karanlığa gömülmekte olan tavana dikti. Gözleri içeriden gelen bir ışıkla aydınlanmıştı sanki. Gözlerinin akı şeffaflaşmış, mavileşmişti. Gözleri yukarıda öylece kaldı, sonra karardı ve o bir anlık parıltıyı kaybetti. Doktor Polyakov ölmüştü. Dördüncü bölüm Gece Ortalığın aydınlanması yakın. Lambanın ışığı güçlü. Tüm kent uyuyor. O yüzden elektriğin voltajı yüksek. Her yer sessiz. Polyakov'un bedeni şapele yatırıldı. Gece. Masada okumaktan kızarmış gözlerimin önünde açık bir zarf ve bir kağıt duruyor. Mektupta şöyle yazıyor. ''Sevgili arkadaşım, gelmenizi bekleyemeyeceğim. Tedavi olmaktan vazgeçtim. Hiç ümit yok. Daha fazla acı çekmek de istemiyorum. Yeterince denedim. İnsanları uyarıyorum.'' 25 birim suda erimiş beyaz kristaller konusunda dikkatli olsunlar. Ben çok inandım o kristallere ve onlar mahvettiler beni. Günlüğümü size armağan ediyorum. Bana her zaman insanların bıraktıkları belgelerle ilgilenen okumaya meraklı biri gibi gelmişsinizdir. İlginizi çekerse hastalığımın öyküsünü okuyunuz. Elveda Dostunuz Sergey Polyakov Büyük harflerle yazılı bir not da eklenmişti. Ölümümden kimseyi suçlamayın. Doktor S. Polyakov. 13 Şubat 1918. İntihar mektubunun yanında kara kaplı sıradan bir defter duruyordu. Sayfaların ilk yarısı koparılmıştı. Kalan bölümün başında koşun kalemle veya mürekkeple mürekkepli kalemle küçük el yazısıyla kısa notlar vardı. Sonuna doğru kurşun ya da kırmızı kalemle alınmış çala kalem yazıldığı belli çoğu kısaltılmış notlar duruyordu. 20 Ocak 1917 Çok da mutluyum. Tanrı'ya şükür. Bir yer ne kadar ıssızsa o kadar iyi. İnsanları görmeye dayanamıyorum ve burada hasta köylülerden başka kimseyi de görmeyeceğim. Onlar da muhtemelen hiç dokunmazlar yarama. Ayrıca herkesi de benimki gibi ücra beldelere dağıttılar. Benim de mezun olan arkadaşlarım savaş için yeterli olmadıkları gerekçesiyle 1916 2. Alım Gönüllü Milisleri kabul edilmediler ve ülkenin her köşesinde yerel kliniklere gönderildiler. Kimin umurundaki bu? Arkadaşlarımdan yalnızca Ivanov ve ile ilgili bilgi alabildim. Ivanov Arhangels bölgesini seçmiş, zevk meselesi sonuçta. Baumgart ise bir kadın felç dediğine göre benden 3 kasaba ötede ıssız Gorelova beldesindeymiş. Önce bir mektup yazmak istedim ona, sonra vazgeçtim. Hiç kimseyi görmek, dinlemek istemiyorum. 21 Ocak Kar fırtınası, bir şey görünmüyor. 25 Ocak Ne parlak bir gün batımı. Ufak bir migren nöbeti. Aminopirin, kafein ve sitrik asit bileşimi, Toz halinde 1,0 gram. 1,0 alsam sorun olur mu? Bir şey olmaz. 3 Şubat Geçtiğimiz haftanın gazetelerini bugün aldım. Okumadım ama yine de tiyatro bölümüne göz gezdirmeden edemedim. Geçen hafta Ay'da oynuyordu. Sahnede demek şöyle söylüyordu Aryas'ını. Biricik sevgilim gel bana. Olağanüstü bir sesi vardır. Böyle bir adi ruha sahip bir kadının nasıl böyle billur gibi bir sesi olabilir? Burada bir boşluk var. 2 üç sayfa yırtılmış. Elbette mantıksız davranıyorsun Doktor Polyakov, hem seni bıraktı diye sahnedeki bir kadına böyle çirkin laflar etmek yakışık almaz. Seninle yaşamak istemedi ve gitti. O kadar gayet basit işte. Opera sanatçısı bir kadın genç bir doktora aşık olmuş, onunla bir yıl yaşamış ve gitmişti. Öldürme, öldürmek mi gerekir o kadını? Öldürmek mi? Ne kadar aptalca. Boş her şey. Ümitsiz bir durum. Düşünmek bile istemiyorum artık. 11 Şubat. Sürekli kar fırtınası, sürekli bıktım artık. Kaç e, kaç gecedir yalnızım. Lambayı yakıp oturuyorum. Gündüz vakti insan görmesine görüyorum ama makine gibi çalışıyorum o saatlerde. İşe alıştım. Buraya gelmeden önce sandığım kadar korkunç değilmiş. Askeri hastanede çalışmanın da faydası olmuş. Hiç değilse hiçbir şey bilmeden gelmiş değilim buraya. Bugün... İlk kez rahim e, bugün ilk kez Rahim içinde bir bebeği çevirme ameliyatı yaptım burada karlara gömülü üç kişiyiz Anna krilovna ebe ve felçer erkek felçer evli bir adam bir de ben onlar müştemilatta kalıyorlar Ben yalnızım 15 Şubat dün gece ilginç bir şey oldu tam yatmaya hazırlanıyordum ki birden karnımda bir ağrı hissettim ama nasıl bir ağrı boncuk boncuk soğuk derler döktüm Bizim şu tıp mesleği kuşkulu bir bilim dalı gerçekten. Midesinde ya da sindiriminde herhangi bir hastalık, örneğin apandisit olmayan, karaciğeri de böbrekleri de gayet güzel işleyen, kalın bağırsakları da son derece iyi çalışan bir insana gece gece niçin böyle bir ağrı saplanabilir? Yatakta acı içinde kıvranabilirdi? İnleyerek aşık kadınla kocası Vlas'ın yattıkları mutfağa, git, mutfağa indim. Vlas'ı Anna Krilovna'ya yolladım. Odama geldi ve bir morfin iğnesi yapmak zorunda kaldı. Yüzümün yem yeşil olduğunu söyledi. Neden ki? Bizim Feltsher'dan hoşlanmıyorum. Yabani biridir. Buna karşılık Anna Krilovna çok sevimli ve aydın bir kadın. Doğrusu şaşıyorum. Onun gibi halen genç bir kadın bu kardan mezarda tek başına nasıl yaşayabiliyor? Kocası Almanların elinde esir. Haşhaştan ilk kez morfin elde eden insana övgülerimi sunmamak elde değil. İnsanın minnettar olması gereken biridir o. İğneden 7 dakika sonra arılarım kesildi. İlginçtir. Arılar aralıksız dalgalar halinde sürüyordu. Sanki karnıma kızgın bir küskü sokmuşlar ve çeviriyorlarmış gibi nefes nefeseydim. İğneden 4 dakika sonra ağrının dalga dalga olduğunu ayırt etmeye başlamıştım. Doktorlar birçok diğer ilacı kendi üzerlerinde deneyebilme olanağına sahip olsalar ne iyi olurdu. İlaçların etkileriyle ilgili çok daha farklı bilgilere sahip olurlardı. İnenin yapılmasından sonra aylardır ilk defa rahat, iyi uyudum. Beni aldatan kadını hiç düşünmedim bile. Bugün ameliyat sırasında Anna Krilovna kendimi nasıl hissettiğimi sordu ve ilk kez beni yüzü asık görmediğini söyledi. Yoksa asık yüzlü müyüm ben? Ne söylediğinden emin bir tavırla çok dedi ve her zaman sustuğum için ...bana şaşlığını ekledi. Ben böyle bir insanım. Ama yalandı bu. Yaşadığım aşk faciasından önce hayat dolu biriydim. Hava erken karardı. Dairemde tek başımayım. Akşam ağrı tekrar başladı... ...ama dünkü kadar dayanılmaz değil. Dünün acısının bir gölgesi sadece. Ağrıyı bu kez kaburgalarımın içinde hissettim. Dünkü sancıların tekrarlanacağından korkup... ...kalçama bir santigram enjekte ettim. Ağrı neredeyse bir anda geçti. İyi ki Anna Krilovna bir ampul bırakmış bana. 18 Şubat. Dört iğne. Zararı yok. 25 Şubat. Tuhaf davranıyor şu Anna Krilovna. Sanki ben doktor değilmişim gibi. 1,2 şırınga eşittir 0,015 gram morfin etmez mi? Evet. Doktor Polyakov dikkatli olun. Saçma. Hava karardı. İşte 15 gün oldu. Beni terk eden kadını bir kez bile düşünmedim. Amneris. Dipnot: Aida operasında Firam'un kızı. Amneris rolündeki hali hiç gelmiyor aklıma. Büyük gurur veriyor bana bu. Bir erkeğim ben. Anna Kirovla gizli aşkım oldu. Başka çölü kesinlikle olmazdı. Issız bir adada hapistik. Kar değişti. Sanki daha gri biri oldu. O eski donlar yok artık ama tipi arada bir tekrarlıyor. İlk dakikada boynuma dokunulduğunu hissettim Bu dokunuş giderek ısınıyor, genişliyor İkinci dakikada kaburgalarımın altında ansızın soğuk bir dalgalanma oluyor Arkasından düşüncelerim olağanüstü bir aydınlık kazanıyor İçimde bir çalışma isteği patlaması oluyor Tüm kötü düşüncelerim kayboluyor Ruhsal gücün en yüksek noktasıdır bu Tıp bilimi kişiliğimi bozmamış olsa Bir insan ancak morfin iğnesi olduktan sonra iyi çalışabilir diyebilirdim Gerçekten de en küçük bir nevranji nöbeti onu bütünüyle yoldan çıkarıyorsa ne işe yarar ki insan? Anna K. korkuyor. Çocukluğumdan bu yana olağanüstü bir iradem olduğunu söyleyerek yetiştirdim onu. 2 Mart Büyük bir olay hakkında söylentiler dolaşıyor ortalıkta. Sözde 2. Nikola'yı devirmişler. Erken yatacağım. Saat 9'da. Tatlı tatlı uyuyacağım. 10 Mart Oralarda bir yerde devrim oluyor. Günler uzadı. Alacakaranlık ise sanki biraz daha mavi. Şafak vakti daha önce böyle rüyaları hiç görmemiştim. Çifte rüyalar bunlar. Üstelik bu rüyalardan birincisinin aslında cam rüya olduğunu söylemek isterim. Saydamdı. Şöyle ki apaydınlık bir lambadan rengarenk ışık kurdelelerinin çıktığını görüyorum. Amneris yeşil bir tüy gibi sallanarak şarkı söylüyor. Orkestra hiç de bu dünyadan değil gibi. Olağanüstü zengin bir ses de çalıyor ama sözcüklerle anlatamıyorum bunu. Kısaca normal rüyalarda müzik sessizdir. Normal rüyalarda mı? Hangi rüya normal diye sorar insan? Ama şaka şaka. Evet sessizdir. Oysa benim rüyamda sanki cennetten geliyor. En güzeli de bu müziği istediğim gibi kısabilmem ya da yükseltebilmem. Savaş ve barışta Petya Rostov'un uyuklarken aynı şeyleri yaşadığı anlatılıyordu. Büyük yazar şu Lev Tolstoy. Rüyanın saydamlığına gelince, aydının taşan renkleri arasından çalışma masamın köşesini son derece gerçek bir şekilde görüyorum. Çalışma odamın kapısından lamba, halen döşeme görünüyor. Bolşoy Tiyatrosu orkestrasının ses dalgalarının arasından beklediğim ayak seslerini kastanyet gibi duruyorum. Ayak seslerini kastanyet gibi duyuyorum. Demek saat 8 oldu. Annaka beni uyandırmaya muayinehanedeki son durumu anlatmaya geliyor. Beni uyandırmasına hiç gerek olmadığını, benim her şeyi duyduğumu, onunla konuşabileceğimi bilemiyor. Dün şöyle bir deneme yaptım. Anna: Sergey Vasilievich, ben dinliyorum. Müziği alçak sesle, daha yüksek. Müzik sert bir jediyes. Anna: Sırada yirmi hasta var. Amneris şarkı söylüyor. Ama bunu kağıtta anlatmak olanaksız. Bu, bu çeşit rüyaların zararı var mı? Hayır, hiç. Böyle rüyalar görünce yataktan dinç ve neşeli kalkıyorum. İşime ilgim de arttı. Oysa eskiden böyle değildim. Beklendiği üzere. Çünkü aklımda hep se eski sevgilim oluyordu ama şimdi çok sakinim. 19 Mart. Gece Anna K ile tartıştım. Artık solüsyonu yapmayacağım. İkna etmeye çalıştım onu. Saçmalıyorsunuz Annacığım, çocuk muyum ben? ''Yapmayacağım. Kendinizi mahvediyorsunuz.'' ''Tamam. Nasıl isterseniz. Ama farkında değil misiniz? Göğsümde bir ağrı var. Tedavi olun.'' ''Nerede? İzne çıkın. Kimse morfinle tedavi olmaya çalışmıyor.'' Bir an düşündükten sonra ekledi. ''O gün size ikinci ampülü hazırladığım için affedemiyorum kendimi. Bir morfinman olduğumu mu söylüyorsunuz?'' ''Evet, morfinmansınız.'' ''Hazırlamayacaksınız öyle mi?'' ''Hazırlamayacağım.'' Ve o anda ilk defa haklı değilken öfkelenmeye, daha beteri insanlara bağırmaya olan kötü eğilimimi fark ettim. Ancak hemen olmadı bu. Yatak odama geçtim, baktım ampulün dibinde biraz kalmıştı. Şırıngaya çektim, çeyreği doldu. Şırıngayı yere fırlattım, az kalsın kırılacaktı. Ürperdim. Dikkatlice aldım onu yerden, baktım çatlamamıştı bile. 20 dakika kadar oturdum yatak odasında. Çıktığımda Anna gitmişti. Düşünebiliyor musunuz? Dayanamadım. Onu aramaya başladım. Odasında ışık olan pencereyi tıklattım. Atkısına sarınıp kapıya çıktı. Çok sakin bir geceydi. Kar yumuşak ve kuruydu. Gökyüzünün uzak bir yerinden yaklaşan ilk bağırın kokusu geliyordu. Anna Krilovna ne olur dispansiyel anahtarını verin bana. Fısıldadı. Vermem. Lütfen dispansiyel anahtarını verin bana. Bunu doktorunuz olarak söylüyorum size. Yarı karanlıkta yüzünün değiştiğini, bembeyaz olduğunu gördüm. Gözleri derine kaçmış, kararmıştı. Yüreğimi sızatan bir ses tonuyla cevap verdi. Ama o sırada öfke tekrar kaplamıştı beni. Neden, neden böyle konuşuyorsunuz dedi. Ah Sergey Vasilievich, acıyorum size. Atkısının altından elini çıkardı, anahtarların elinde olduğunu gördüm. Demek ki muayenehaneme gitmiş ve anahtarları almıştı. Kabaca çıkıştım. Verin anahtarları. Elinden çekip aldım anahtarları. Çürük oynayan tahtaların üzerine yürüyüp beyaza boyalı hastane binasına doğru ilerledim. İçimde büyük bir öfke vardı. Önce şunun için. Deri altına yapılacak iğne için morfin solüsyonunu hazırlamak konusunda en ufak bir bilgim yoktu. Bir doktordum ben, asistan değil. Sarsılarak görüyordum. Anna'nın arkamdan sadık bir köpek gibi geldiğini işitiyordum. Duygulandım ama yumuşamadım. Arkama dönüp dişlerimi göstererek şöyle dedim. Hazırlayacak mısınız hazırlamayacak mısınız? Anna çaresiz ne fark eder der gibi kolunu salladı ve alçak bir sesle cevap verdi. Peki hazırlayacağım. Bir saat sonra kendime gelmiştim. Kuşkusuz anlamsız kabalığım için ondan özür diledim. Nasıl bu kadar kabalaşabildiğimi bilemiyordum. O güne kadar son derece kibardım ona karşı. Sonra anlaşılmaz bir şey yaptı. Ayaklarıma kapandı. Ellerime yapışıp şöyle dedi. Size kızmıyorum. Mahvolduğunuzu olduğunuzu biliyorum artık. Biliyorum. Size o gün ilk iğneyi yaptığım için lanetliyorum kendimi. Bunda hiç suçu olmadığını, kendi davranışlarından sorumlu olduğumu anlatarak yetiştirmeye çalıştım onu. Yarının itibaren ciddi olarak morfini bırakmaya başlayacağıma ve dozu düzenli olarak azaltacağıma söz verdim. Şimdi ne kadar vurdunuz? Çok değil, %1 solüsyonlu 3 ölçek. Anna başını ellerinin arasına alıp sustu. Siz hiç telaşlanmayın. Aslında içten içe endişesini anlıyordum. Morfium hydrochloricum gerçekte çok tehlikeli bir şeydir. Çok çabuk bağımlılık yapar. Ancak küçük bir alışkanlık, morfinmanlık sayılmaz değil mi? Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadın bana sadık. Gerçekten dost olan tek insan. Dolayısıyla evlenmeliyim onunla. Diğer kadını bütünüyle unutmuştum. Bu da yine morfinin sayesinde. 8 Nisan 1917. İşkence bu. 9 Nisan. Korkunç ilk bahar havası. Bu ampulün içinde şeytan. Kokain, ampulde şeytan. Etkisi şöyle oluyor. %2'lik ilk iğnenin vurulmasının ardından neredeyse bir anda muazzam bir coşkuya dönüşen huzurlu bir ruhsa durum başlıyor. Bir veya iki dakika sürüyor bu. Sonra iz bırakmadan sanki hiçbir şey olmamışçasına kayboluyor. Arkasından acı, dehşet, karanlık başlıyor. İlkbahar gülüyor. Kara tavuklar çıplak dallarda sıçrıyor. Uzaklarda orman siyah bir fırça gibi gökyüzünü deliyor. Ağaçların ardında İkbar'ın ilk gün batımı gökyüzünün dörtte birini kaplayarak yanmaya başlıyor. Dairemin geniş, bomboş, ıssız odasını aşağı yukarı kapıdan pencereye, pencereden kapıya arşınıyorum. Bu yeri ne kadar böyle gidip gelebilirim? 15 ya da 16 kez, daha fazla değil. Sonra dönüp yatak odama geçmem gerekiyor. Gazlı bezin üzerinde şişenin hemen yanında şırınga duruyor. Elime alıyorum şırıngayı. Delik deşik kalçama Gelişi güzel iot sürdükten sonra iğneyi batırıyorum. Hiç ağrı duymuyorum. Tersine birazdan tüm benliğimi kaplayacak coşkunun tadını alıyorum. Geliyor. Vikçi Vlas'ın taşlıkta çaldığı akordiyonunun açık pencereden odama kadar gelen kısık boğuk sesinin melek seslerini andırmasından, çıkan kaba basların cennetten inmiş bir koruya benzemesinden anlıyorum başladığını. İşte o anda farmakolojinin hiçbir kitabında bulunamayacak gizemli bir yasasına göre kokain kanımda apayrı bir şeye dönüşüyor. Ne olduğunu biliyorum. Kanımla şeytanın bir karışımı bu. Taşlıkta Vlas'ın sesi kesiliyor, nefret ediyorum ondan. Gün batımı ise gittikçe büyüyerek içimi yakıyor. Akşam boyunca peş peşe birkaç kez tekrarlanıyor bu. Ta ki kendimi eğlediğimi anlayana kadar. Kalbim öyle çarpıyor ki. Ellerimi şakaklarıma dayadığımda çarptığını hissediyorum. Sonra tüm benliğim bir uçuruma gömülüyor ve benim Dr. Polyakov'un bir daha hayata dönmeyeceğini düşündüğüm saniyeler oluyor. 13 Nisan Bu yılın Şubat ayında morfinman olan ben, talihsiz Dr. Polyakov, benimki gibi bir kaderin beklediği herkese uyarıyorum. Siz siz olun, morfini bırakıp kokaine geçmeyin. Kokain iğrenç, sinsi bir zehirdir. Anna dün kafurla iyi etti beni ama bugün yarı ölü gibiyim. 6 Mayıs 1917. Uzun süredir günlüğüme elime almadım. Çok kötü. Aslında bir günlük değil bu. Bir hastalığın seyir defteri. Doğal profesyonel ilgimin dışında bu dünyadaki tek dostum, kederli, sürekli ağlayan sevgilim Anlayı saymazsak. Hastalığın seyine gelince, durum şöyle. Kendime 24 saatte 1-2 ünite morfin vuruyorum. Öğleden sonra saat beşte, yemekten sonra ve gece yarısı yatmadan önce. Yüzde üçlük iki şırınga, dozum dolayısıyla 50 miligram, az değil. Önceki notlarım biraz histerik gibi geliyor. Olağan dışı ya da korkulacak bir şey yok da halimde. Görevimi yerine getirmeme hiç engel değildi bu durum. Tersine gece yaptığım iğneyle ertesi günüm iyi geçiyor. Ameliyatları başarıyla sonuçlandırıyorum.'' İlaç yazma konusunda son derece dikkatliyim ve doktorluk yeminime güvenerek şunu söyleyebilirim ki morfin manlığımın hastalarıma en küçük bir zararı yok. Umarım olmayacaktır da ama başka bir şey acı veriyor bana. Bu kötü durumdan birilerinin haberi olacağından çok korkuyorum. Muayene sırasında arkamdaki yardımcının meraklı bakışını sırtımda hissetmek ağır geliyor bana. Saçma yardımcı fark edemeyecektir bunu. Hiçbir şey ele veremez beni. Gözbebeklerim ancak akşam olunca ele verebilirler. Akşamları da onunla bir araya gelmiyorum. Dispanserimizdeki korkunç morfin açığını telafi etmek için kasabaya indim. Gel gelelim orada da tatsız birkaç dakika yaşamak zorunda kaldım. İstek kağıdını kafeinde dahil elimizde bolca olmasına rağmen her türlü malzemeyle hazırlamama rağmen depo görevlisi eline alınca şöyle dedi. 40 gram morfin mi? Gözlerimi sakladığımı hissettim. Yaramaz bir öğrenci gibi yüzümün kızardığını da. O kadar morfinimiz yok dedi. Ancak 10 gram verebilirim. Gerçekten de o kadar morfin yoktu depoda. Ama depo görevlisinin sırrımı sevdiğini hissettim. Bakışlarıyla içimi okumaya çalışıyor gibi geldi. Heyecanlandım, acı duydum. Yalnızca göz bebeklerimin tehlikeli olduğuna hükmettim. Bu yüzden akşamları kimseyle bir araya gelmemeye karar verdim. Ayrıca bunun için kendi muayenehanemden daha uygun bir yerde olamaz. Altı aydır hastalardan başka kimseyi görmüyorum burada. Onların da beni umursadıkları yok zaten. 18 Mayıs. Bunaltıcı bir gece. Fırtına çıkacak. Uzakta ormanın arkasından kara bir göbek yükseliyor. Soluk, titrek bir şimşek çaktı demin. Fırtına başladı. Önümde bir kitap var. Morfin yoksunluğu belirtilerinden ba şöyle bahsediyor. Derin bir huzursuzluk hali, sıkıntılı ruhsal durum, asabiyet bellek zayıflaması kimi zaman halüsinasyon ve hafif hafıza kaybı görülür hiç halüsinasyon yaşamadım ama geri kalanın sıkıcı amiyane anlamsız olduğunu söyleyebilirim sıkıntılı ruhsal durummuş bu korkunç hastalığa yakalanmış biri olarak tüm doktorları hastalarına daha merhametli davranmaları için uyarıyorum bir morfin manı bir ya da iki saatliğine morfinden mahrum bırakmak sıkıntılı duruma yol açmaz onları ölüme götürür hava yetmez onlara Mütkunsalar soluk alamazlar. Oysa bedenlerinde bu şeyi hızla arzu etmeyen tek bir hücre dahi yoktur da. Nedir bu şey? Belirlenemeyen, açıklanamayan bir şey. Kısacası insan ortadan kalkar, kapanmıştır. Hareket eden, acı çeken varlık artık bir cesettir. Morfinden başka hiçbir düşüncesi, hiçbir isteği yoktur. Susuzluktan ölmek morfin aç açlığıyla ölmeye oranla cennettir, huzurlu bir ölümdür. Canlıyken ölen birinin son küçük hava kabarcıklarını içine çekmesine, göğsünün derisini tırnaklarıyla paralamasına benzer. Yahut bir tanrı alevin dilleri ayaklarını ilk yalamaya başladığında ateşin içinde inlemesine, kıvranmasına. Ölüm, soğuk, ağır ölüm. İşte o bilimsel, akademik, sıkıntılı, ruhsal durum tabinin altında yatan bu. Dayanamayacağım artık. Yine bir iğne yaptım. Derin bir soluk. Bir soluk daha. Şimdi daha iyiyim. Ah işte. İşte midemde bir soğukluk. Ağzımda nane tadı. Yüzde üçlük solüsyondan üç iğne. Gece arasına kadar yeter bana. Saçma. Son yazdıklarım çok saçmaydı. O kadar da korkunç değil. Elini de sonunda bırakacağım. Ama şimdi uyumalıyım. Uyumalıyım. Morfinle bu anlamsız, acılı mücadelem beni yoruyor. Defterin burasında yirmi sayfa koparılmış. Ra... Ne dört buçukta kustum. Kendime geldiğimde yaşadığım korkunç şeyleri yazacağım. 14 Kasım 1917 Moskova'da Doktor Nokta Nokta'nın isim dikkatlice karalanmıştı. Kliniğinden kaçtıktan sonra yine evdeyim. Yağmurun iri damlaları dünyayı bir perde gibi gizliyor benden. Gizlesin varsın. İstemem artık dünyayı. Dünyada da kimse beni istemesin artık. Patlayan silahları... İhtilali klinikte yaşadım. Ama tedaviden kaçma fikri daha Moskova sokaklarında çarpışmalar başlamadan önce sinsice yer etmeye başlamıştı kafamda. Bana cesaret verdiği için morfine de müteşekkirim. Patlayan tüfeklerden korkmuyorum artık. Kafasında yalnızca tek bir şey. O büyüleyici tanrısal kristaller olan bir insanı ne korkutabilir ki? Makineli tüfeğin sesinden ödü kopan kadın hasta bakıcı. Bir sayfa yırtılmış. ...dım bu sayfayı. Çünkü meslek sahibi bir insanın... ...kendi giysilerini çalıp bir hırsız gibi... ...ötlekçe kaçtığının anlatıldığı... ...yüz kızartıcı satırları... ...kimsenin okumasını istemem. Hem yalnızca giysisini mi? Öyle çaresizdim ki... ...hastanenin gömleğini de aldım. Ertesi gün kendime iğne yapıp canlandım... ...ve doktor neyinin yanına döndüm. Doktor acıyarak karşıladı beni. Ama bu acının arkasında... ...yine de bir küçümseme vardı ve bence ayıptı bu. Öyle ya, bir psikiyatırdı ve her an kendime hakim olamadığımı bilmesi gerekiyordu. Hasta bir adamım ben. Ne diye küçümsüyor ki beni? Hastanenin gömleğini geri verdim. Teşekkür ederim dedi. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? O anki coşku halinde neşeyle cevap verdim. Issız köşeme dönmeye karar verdim. Zaten iznimle bitmişti. Yardımcılarınız için, yardımlarınız için size müteşekkirim. Ve şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Tedavime kendim devam edeceğim. Buna şöyle cevap verdi. Hiç de daha iyi hissetmiyorsunuz kendinizi. Bunu bana söylemeniz doğrusu gülünç. Göz bebeklerinize bakmak yeterli. Kiminle konuşunuzu sanıyorsunuz? Bakın profesör. Birden bırakamam. Özellikle de etrafımızda olan bitenleri düşünürsek. Mermi seslerinden asabım bozuldu. Çarpışmalar bitti. Yeni bir yönetim var. Yatağınıza dönün. O anda her şeyi hatırladım. Soğuk koridorları, yağlı boya vurulmuş boş duvarlar ve ben bir ayağı kırık bir köpek gibi önlerinden geçen, bekleyen. Neyi bekliyordum? Sıcak bir banyo mu? Hayır, 5 miligramlık bir morfin iğnesini. Onunla hayatta kalırım, zar zor da olsa. Ama sıkıntım yine olduğu gibi kurşun gibi kalacak üzerimde. Uykusuz geceler, beni çıkarsınlar diye üzerimde parçaladığım hasta gömleğim. Hayır, Madem ki morfini icat etmişler, o ilahi bitkinin çıngıraklı başından çıkarmışlar onu, öyleyse acısız tedavinin yolunu da bulsunlar. İnatla iki yana salladım başımı. O zaman profesör ayağa kalktı ve birden korkuyla kapıya doğru fırladım. Kapıyı kapayacağından, beni klinikte zorla tutmak isteyeceğinden korkmuştum. Profesörün yüzü kıpkırmızı oldu. Ben cezaevi gardiyanı değilim. Sesinde hafif bir sitem de yok değildi. ''Burası da Butirka hapishanesi değil. Uslu uslu oturun. İki hafta önce çok iyi olduğunuzu söylüyordunuz. Şimdi ise...'' Korkuya kapıldığım andaki hareketimi başarıyla taklit etti. ''Sizi tutmuyorum. Profesör o belgeyi bana geri verin. Yalvarıyorum size.'' Sesim titriyordu. ''Hay hay.'' Masanın gözünü şıngırdayan bir anahtarla açtı ve imzaladığım belgeyi verdi bana. Bu belgedeki iki aylık tedavi süresini tamamlamayı... Aksi durumda beni klinikte zorla tutmalarını ve benzeri kabul ettiğim yazıyordu. Kağıdı ellerim titreyerek aldım. Cebime koydum. Şöyle mırıldandım. Teşekkür ederim. Sonra gitmek için ayağa kalktım. Kapıya yürüdüm. Profesör seslendi arkamdan. Doktor Polyakov. Elim kapının kolunda dönüp baktım. Bakın. Ne diyeceğim size Doktor Polyakov? Tekrar düşünün. Bir aşamada psikiyatri kliniğine yatacağınızı bilin. Üstelik o zaman durumunuz bugünkünden daha ağır olacak Size ne olursa olsun karşımda bir doktor meslektaş olarak görüyorum O zaman ruhen bütünüyle çökmüş olacaksınız Şu da var ki sevgili dostum kesinlikle çalış çalışacak durumda değilsiniz Ayrıca görev belgenizi bu konuda uyarmamakla da belki suç işlemiş de olacağım Ürperdim. Yüzümden kanımın çekildiğini hissettim Oysa zaten çok az kanım vardı Boğuk bir sesle yalvarıyorum size profesör dedim Hiçbir yere haber vermeyin Görevden uzaklaştırırlar beni Neden bunu yapmak isteyesiniz bana Profesör öfkeyle İyi peki gidin diye haykırdı Kimseye bir şey söylemeyeceğim Nasıl olsa geri göndereceklerdir sizi Çıktım yol boyunca da acıdan Utançtan kıvrandım Neden cevabı basit Ah günlüğüm sadık dostum benim Sen beni ele vermezsin öyle değil mi Sadece giysi değil, hasta, hastaneden morfin de çaldım. Kristal halde 3 küp ve %1 solüsyondan 10 gram. Beni ilgilendiren yalnızca bu da değil. Hastanenin ilaç dolabının anahtarı kapısında sarkıyordu. Diyelim anahtar orada olmasaydı, dolabı kırar mıydım, kırmaz mıydım? Vicdanım ne diyordu? Evet, kırardım. Yani doktor Polyakov bir hırsız, bu sayfayı yırtmayı unutmayayım. Ama çalışacak durumda olmamam konusunu abartmıştım. Kötüleştiğim kesin olarak doğru. Kişilik olarak da çökmeye başladım. Ancak hala çalışabilirim. Hastalarımın hiçbirini bir kötülüğümle zararımda dokunamaz. Neden mi çalışmıştım? Çok basit. İhtilal tamamlanana kadar sürecek bu çarpışmalar, karışıklıklar sürecinde hiçbir yerde morfin bulamayacağımı düşündüğümden. Ortalık sakinleştiğinde bir kenar mahalle eczanesinde %1'lik solüsyondan 15 gram almıştım ki hiçbir işime yaramamıştı. Tek doz için 9 iğne yapmam gerekmişti. Daha kötüsü büsbütün küçülmüştüm. Eczacı mühürlü reçete istemiş ve asık suratla kuşkulu kuşkulu bakmıştı yüzüme. Ama sonra ertesi gün başka bir eczaneye gidip hiçbir engelle karşılaşmadan kristal halde 20 gram almıştım. Hastane için reçete yazmış, araya kafein ve aspirin eklemiştim. Hem nihayetinde niçin kendimi gizlemek zorunda olacaktım? Korkacaktım ki. Alnımda morfinman mı yazıyordu? Ayrıca kime neydi? O kadar çökmüş durumda mıyım? Bu satırları delil olarak öne sürüyorum. Bölük pörçük türler öyle ya sonuçta yazar değilim. Anlamsız şeyler mi var içlerinde? Bana sorarsanız gayet sağlıklı düşünüyorum. Bir morfinmanın kimsenin ondan koparıp alamayacağı tek bir mutluluğu vardır. Yapayalnız bir hayata sahip olma isteği. Yalnızlık ise önemli, derin anlamlı düşüncelerdir, gözlem gücüdür, huzurdur, mantıktır. Gece simsiyah ve sessiz akıyor, bir yerlerde çıplak bir orman, ötesinde bir dere, soğuk sonbahar havası, uzaklarda çalkantılı, heyecanlı Moskova. Hiçbir şey ilgilendirmiyor beni, hiçbir şey istemiyorum, hiçbir yer çekmiyor beni, lambamdaki ışık için için yanıyor. Moskova'da yaşadıklarımdan sonra istirahat etmek, orada olanları unutmak istiyorum. Unuttum da, unuttum. 18 Kasım Kırağı, toprak kurudu. Dere boyunca patikada şöyle bir dolaşmaya çıktım. Çünkü hemen hiç dışarı çıkmıyordum. Kişiliğim çöküyorsa çöksün. Yine de engellemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Söz gelimi bu sabah iğne yapmadım kendime. Şimdi günde üç kez, %4 solüsyondan 3'er iğne yapıyorum. Rahatsız oluyorum. Acıyorum Anna'ya. Solüsyonun yüzdesi her arttığında çok üzülüyor. Acıyorum ona. Ah çok iyi bir insan Anna. Kötüleşmeye başladığında biraz acı çekmeye karar vermiş. Profesör görse pek takdir ederdi ve iğneyi ertelemiş nehirde yürüyüşe çıkmıştım. Bomboş ortalık. Ne bir ses ne bir hışırtı. Hava henüz kararmış değil. Ama bir yerlerde gizleniyor bataklıklarda, tümseklerde, ağaçların arasında süzülüyor gibi. Levkova Hastanesi'ne doğru gidiyor, gidiyor. Bense bastona yaslanarak, doğrusunu söylemek gerekirse son zamanlarda biraz güçsüzüm ve ayaklarımı sürüyerek yürüyorum. Sarı saçlı, yaşlı bir kadını fark ediyorum. Delerin oradan yamaçta bana doğru koştura koştura geliyor. Öyle hızlı hareket ediyor ki, kabarık etekliğinin altında ayaklarını görmüyorum. Başta ne yaptığını anlayamamış, Korkmamıştım da. Yaşlı bir köylü kadındı işte. Tuhaf olan bu yaşlı kadının başında örtüsü olmadan yalnızca bir bluzla dışarı çıkmış olmasıydı. Hava soğuktu çünkü. Sonra aklıma geldi. Nereden geliyordu bu yaşlı kadın? Kimin nesiydi? Bizim Leokova'da muayeneler bitince köylü kızaklarının hepsi dağılır giderdi. Sonra on vers çevrede kimsecikler olmazdı. Her yerde duman, bataklıklar, ormanlar. Birden soğuk terler boşandı sırtımdan. Anlamıştım. Yaşlı kadın koşmuyor yere dokunmadan tüpetüz uçuyordu. İyi mi? Ama attığım çığlık aslında yaşlı kadının iki eliyle bir tırmağa sarılmış olmasıydı. Neden bu kadar korkmuştum? Yaşlı kadını görmemek için tek ayağımın üzerine yere diz çöküp kollarımı öne uzattım. Sonra döndüm, düşe kalka eve doğru koşmaya başladım. Yüreğimin bu korkuya dayanabilmesi bir an önce sıcak odama dönmek, Hayat dolu anlayı görmek. Morfime kavuşmak dışında hiçbir isteğim yoktu. Koşarak ulaşmıştım odama. Ne saçma, anlamsız, rastgele bir halüsinasyon. 19 Kasım Kusuyorum. Bu kötüye işaret. Ayın 21'i gecesinde anlayla konuşmam. Anna Felçişer biliyor. Ben Gerçekten mi? Bilsin. Önemli değil. Anna Kente gitmezsen kendimi asacağım. Duyuyor musun? Ellerinin haline bak. Ben Biraz titriyorlar o kadar Çalışmama engellemiyor Anna Dikkatli bak şeffaflaşmışlar Bir deri bir kemik haldeler Yüzüne baksana beni dinle sergiciğim Git yalvarıyorum sana git Ben Ya sen Anna Git git buradan ölüyorsun Ben Abartma Gerçi işin doğrusu bu kadar hızla nasıl güçten düştüğümü ben de anlayamıyorum Öyle ya hastalığı daha bir yıl olmadı Demek bünyem böyle benim Anna, üzgün, seni hayata ne döndürebilir? Belki de senin o Amneris'in, şu operacı sanatçısı. Ben, yok merak etme, bu konuda için rahat olsun. Morfin'in sayesinde ondan kurtuldum. Onun yerini Morfin aldı. Anna, aman tanrım ne yapacağım ben? Anna gibilerin yalnızca romanlarda olduğunu düşünürdüm. Günün birinde iyileşirsem kesinlikle hayatımı onunkiyle birleştireceğim. Yeter ki kocası Almanya'dan dönmesin. 27 Aralık Uzun zamandır elime almadım günlüğümü. Yol için sıkıca giyindim. Kızak bekliyor. Bomgart ayrıldı. Gorelova beldesinden onun yerine beni atadılar. Benim yerime de kadın bir doktor geliyor. Anna burada kalıyor. Bana gelip gidecek. Yol 30 verst olsa da. Kesin karar verdik. 1 Ocak'ta bir aylık hastalık izni alıp Moskova'da profesörün kliniğinde tedavi olacağım. Yine öyle bir belge imzalayacak ve onun kliniğinde bir ay dayanılmaz acılar çekeceğim. Elveda Hoşça kal Anna. 1918 Ocak. Gitmedim. Taptığım kristal solüsyonlarımdan ayrılmak elimde değil. Oradaki tedavi öldürür beni. Üstelik giderek daha sık tedavi olmama gerek olmadığı düşüncesi geliyor aklıma. 15 Ocak. Sabahleyin kustum. Hava karardığında %4'lük solüsyondan 3 iğne, gece geç saatlerde %4'lük 3 iğne daha. 16 Ocak. Bugün ameliyat günü. Bu nedenle geceden akşamın altısına kadar uzak durmak zorunda kaldım. En korkuncu da hava karardığında en kötü saatlerim dairemden gelen o monoton, tehditkar sesin açık seçik şöyle tekrarlaması oldu. Sergey Vasilievich. Sergey Vasilievich. İğne yaptığım anda her şey geçti. 17 Ocak. Dışarıda kar fırtınası var. Dolayısıyla hasta yok. Morfinsiz saatlerimde psikiyatri ders kitabını karıştırıyordum. Bu kitap tuhaf bir duygu uyandırdı bende. Mahvolmuşum. Hiç umut yok. Morfin almadığım zamanlar en küçük bir hışırtıdan korkuyor, insanlardan nefret ediyorum. Korkuyorum onlardan. Coşkulu saatlerimde herkesi seviyorum ama yine de yalnızlığı tercih ediyorum. Gorelova'da dikkatli olmalıyım. Burada bir felç ve iki ebe var. Kendimi ele vermemeye gayret göstermeliyim. Tecrübe edindim artık. Kalkarım altından. Yedekte morfinim olduğu sürece kimse bir şey fark etmez. Solüsyonları kendim hazırlıyorum ya da zaman olunca anneye bir reçete gönderiyorum. Bir gün anamsız bir şeye kalkışıp %5 yerine %2'lik solüsyon vermeye çalıştı. Karda kışta fırtınada Levkova'dan kalkıp onu kendi getirdi bana. Bu yüzden gece birbirimize girdik. Bir daha yapmamaya ikna ettim onu. Personelle hasta olduğumu bildirdim. Bir hastalık uydurmak için uzun süre kafa yormuştum. Bacaklarımda romatizm olduğunu, ağrı nevraljim olduğunu söyledim. Şubatta tedavi için Moskova'ya gitmem konusunda bilgilendirilmişlerdi. İşler iyiydi. Görevimde bir aksama olmuyordu. Çok kustuğum veya öğürtüm olduğu günler ameliyatlardan kaçınıyorum. Bu yüzden mide gribini de hastalıklarım arasına yazmam gerekiyor. Bir insanda ne çok değişik hastalıklar oluyor işte. Buranın personeli de çok iyi. İstirahat etmem için kendileri zorluyor beni. Dış görünüşüm, sıska, balmumu gibi solgun. Banyo yaptım. Hastanenin tartısında tartıldım. Geçen yıl 67 kiloydum. Şimdi ise 54 kiloyum. Kantar'ın ibresine bakınca korktum ama korkum çabuk geçti. Kollarımda ve kalçalarımda iyileşmeyen yaralar var. Steril olarak solüsyon hazırlayamıyorum. Ayrıca mesaiye gitmeden önce kaynatılmamış şırıngayla üç kez iğne yaptım kendime. Bu şekilde devam etmemeliyim. 18 Ocak Şöyle bir halüsinasyon yaşadım. Karanlık bir pencerede soluk birkaç sureti bekliyorum. Benim için dayanılmaz bir bekleyişti bu. Yalnızca bir perde var pencerede. Hastaneden gazlı bez alıp pencereye bastım. Yaptığımın Geçerli bir açıklaması yoktu. Hem neden her yaptığının bir açıklaması olmalıydı ki? Evet, gerçekten de bir ıstıraptı bu. Yaşamak değil. Düşüncelerimi açık seçik ifade edebiliyor muyum? Bence evet. Hayat mı? Saçmalık. 19 Ocak Bugün muayeneye ara vermiş, dispanserde sigara içip dinlenirken, Feldscher bir yandan toz hazırlarken bir hikaye anlatmaya başladı. Kadın bir felçyerin nasıl morfinman olduğunu nedense gülerek anlatıyordu. Morfin bulamayınca yarım bardak afyon ruhunu devirmişti. Bana büyük acı veren bu öyküyü dinlerken gözlerimi nereye saklayacağımı bilemiyordum. Gülecek ne vardı bunda? Ne? Hızlı adımlarla çıktım dispanserden. Bu hastalıkta komik bulduğunuz nedir? Demek istedim ama tuttum kendimi. Benim durumumda insanların fazla kaba olmaması gerekir. Şu felçyer de hastalarına yardım etmekten tamamen Bütünüyle aciz olan psikiyatrlar kadar acımasızdı. Tamamen aciz. Yukarıdaki satırları morfin almamaya çalıştığım sırada yazdım. Dolayısıyla haksız olduğum çok şey vardır içlerinde. Mehtaplı bir gece. Kusma nöbetinden sonra bitkin yatıyorum. Elimi kaldırmaya gücüm yok. Mecbur kurşun kalemle düşüncelerimi yazıyorum. Düşüncelerim huzurlu ve sakin. Birkaç saatliğine mutluyum. Uyuyacağım. Gökyüzünde ay var, etrafında halesi. İğneden sonra hiçbir şey korkunç gelmiyor bana. 1 Şubat Anna geldi. Yüzü sapsarı, hasta. Sabrının sonuna getirdim onu. Üzdüm. Bu günah zorluyor vicdanımı. Şubat ortalarında kliniğe gideceğime söz verdim ona. Tutacak mıyım sözümü? Evet tutacağım. Eğer yaşarsam. 3 Şubat Bir sepede durmuşum. Çocukluğumda bir Hans Anderson masalında kajın kızağının kaydığı bitmek bilmeyen bu tutmuş tepe gibi bir tepe. Bu tepeden son kayışım benim. Beni aşağıda neyin beklediğini biliyorum çünkü. Ah Anna, beni sevmenin öde olarak yakında çok üzüleceksin. 11 Şubat Bomgar'da mektup yazmaya karar verdim. Neden özellikle ona? Çünkü bir psikiyatr değildir. Çünkü gençtir ve üniversiteden de arkadaşımdır. Sağlıklıdır. Güçlüdür Ama yumuşak kalplidir. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki umuyorum da aradığım şefkati onda bulurum. O bir şeyler düşünür. İsterse o götürsün beni Moskova'ya. Kendim gidemem ona. İznimi de aldım. Hastaneye gitmiyorum. Yatıyorum. Felçlere küfür ettim. Güldü suratıma. Neyse önemli değil. Girip tekmil verdi. Sonra ciğerlerimi ve navzımı dinlemeyi istedi. İzin vermedim ona. Tekrar reddetmek için bir neden mi bulmalıyım? Bahane uydurmaktan bıktım artık. Bomgar'da yazdığım mektubu yolladım. Ey insanlar, kimse yardım etmeyecek mi bana? Kendime acımaya başlıyorum. Biri bu satırları okuyacak olursa beni cıvık ve samimiyetsiz bulacaktır. Neyse ki kimse okumayacak. Bomgar'da yazmadan önce her şeyi hatırladım. Özellikle de Kasım'da Moskova'dan kaçarken trenin kalktığı anı. Ne korkunç bir akşamdı. Çaldığım morfini enjekte etmek için gardaki tuvalete girmiştim. Tam bir kabustu. Kapıyı yumrukluyorlardı, bağırıyorlardı, içeride çok kaldığım için küfürler ediyorlardı. Öyle sarsıyorlardı ki kapıyı açılacağından korkuyordum. O günden beri çıbanlar var bedenimde. Bunları hatırlayınca sabaha kadar ağladım. 12 Şubat gece saatleri. Yine ağlıyorum. Neden gece vakti geliyor bu iğrenç zayıflık? 13 Şubat 1918 Gorilovoda şafak vakti. Kendimi kutlayabilirim. 14 saattir iğne yapmıyorum. Tam 14 saat. İnanılmaz bir rakam bu. Ortalık bulanık, beyazımsı ışıyor. Yakında büsbütün sağlıklı olacağım. Aklım başımda düşünecek olursam bomgard gerekli değil bana. Hatta kimse gerekli değil. Hayatımı bir dakika olsun uzatsak bile yüz kızartıcı bir durum. Hele benimki gibi bir hayatı. İlacı elimin altında, şimdiye kadar nasıl düşünemedim bunu? Neyse, başlayalım. Kimseye hiçbir borcum yok. Yalnızca kendimi mahvettim ve anlayı. Ne yapabilirdim ki başka? Amneris'in şarkıda söylediği gibi, zaman her şeyin ilacıdır. Elbette, bunu söylemek onun için kolay. Günlüğüm bomgarda kalacak. Hepsi bu kadar. Beşinci bölüm. 14 Şubat 1918 gününün şafak saatlerinde uzak bir taşra kasabasında Sergei Polyakov'un notlarını okudum. Notları noktasına virgülüne dokunmadan tam haliyle buraya aktardım. Bir psikiyatr olmadığımdan bunların öğretici mi, gerekli mi olduğu konusunda kesin bir şey söyleyemem, gerekli olduklarını düşünsem de. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bu notların ilk okuduğumda bende yarattığı acıma ve dehşet duygusu, Şimdi elbette zayıfladı. Doğaldır da bu. Ama Poliakov'un bedeninin çoktan çürüdüğü, onun hatırasının belliğimde çoktan bütünüyle silinmiş olduğu şu sırada bir kez daha okuyunca bu notlara olan ilgim canlandı. Belki gereklidirler. Bu konuda kesin bir yargıyı belirtmeyeceğim. Annaka çalıştığı Taşra Hastanesi'nde Tifüs'ten 1922'de öldü. Amneris, Poliakov'un ilk sevgilisi, şimdi yurt dışında Rusya'ya dönmüyor. Bana emanet edilmiş notları yayınlamalı mıyım? Yayınlamalıyım. Yayınlıyorum da. Doktor Pomgard